Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve nauzubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline Men yehtedillehu fela ve men yedlil fela ve eşhedü en ilaha illallah vahdehu la ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve ve hediye hedye, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhâ, ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fîn-nâr. <gülüyor> Tefsir dersimizde Nisa suresinin 140. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Halbuki muhakkak o size kitapta indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa o zaman muhakkak siz de onlar gibisinizdir. Muhakkak Allah münafıkları da kafirleri de hep beraber cehennemde toplayacaktır. İbn, İbn e Biatim'in Hasan bir İbn Abbas radıyallahu naklettiği tefsirde İbn Abbas radıyallahu şöyle diyor: Allah Teala müminlere cemaat emretmekte. İhtilaf ve fırkalaşmaktan yasaklamaktadır. Sizden önceki verin, ancak Allah'ın dini hakkında tartışmaları ve hasımlaşmaları sebebiyle helak olduklarında haber vermektedir. Yani e, bu ayette esasında Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin inkar edildiğini gördüğünüz zaman ve onlarla alay edildiğini gördüğünüz zaman diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radıyallahu da şuna dikkat çekiyor. İhtilaf ve fırkalaşmaktan Allah yasaklıyor. Ve öncekilerin helak olma sebeplerinden birisi alan dini hakkında tartışmaları ve hasımlaşmaları. Yani rekabet etmeleri, karşı karşıya gelmeleri. Yani bu şu demek, her bir grup kendi tutundukları ayeti delil getirerek veya nasıl delil getirerek karşı tarafın getirdiği delilleri inkar etmek suretiyle. Yani şöyle düşünün, bu ümmet içerisinde tezahürü bir kısım ayetleri kabul edip iman ederken bunları savunurken başka bir kısım ayetleri de inkar ediyorlar bir nevi açıkça Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar belki ama mesela fırkaların durumuna baktığımız zaman her fırka kendi lehlerine delil olan ayetlere tutunur bunun aleyhinde olan kendi itikad ettikleri şeyin aleyhinde olan delilleri tevil eder Tevil derken tahrif ederler esasında. Yani manasını iptal edecek şekilde. Mesela Allah her yerdedir diyen bir güruh var. Bunlar işte Allah Azze ve Celle'nin maiyet. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Bunun gibi ayetlerini delil getirirler. Bir kısım Allah semadadır ifadesinde. Mesela arşın üzerindedir. Er Rahman'ın alel arş'ta ve ait olduğu gibi Rahman arşın üzerindedir. Eğer bir kesim bu ayeti getirip de diğerinin getirdiği ayeti inkar ederse veya o ayeti iptal edecek bir şekilde tahrif eder, tevil ederse e, bunlar da inkar etmiş hükmünde oluyorlar. İşte bu şekilde tartışmalara girenleri gördüğünüz zaman bu işte biz isim sıfatla ilgili mesele örnek verdik ama daha başka konular da böyle. Kadere imanla ilgili, iman tanımıyla ilgili veya daha başka şeylerle ilgili. Mesela e, imanla ilgili Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Rabbine yemin olsun ki onlar seni tartışıklar çekiştikleri meselelerde hakem kılıp da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmakça iman etmiş olmazlar. Mesela bu ayette Allah Azze ve Celle yeminle söylüyor ki üç şeyi yapmayan iman etmiş olmaz. Yani çekiştiği bir meselede ümmet içerisinde herhangi iki kimse, iki grup neyse. O meselede Allah'ı ve Resul'ünü hakem kılmadıkça, Resul'e muhakeme olmadıkça iman etmiş olmaz. Resul'ün verdiği hükümden sonra da gönlünde hiçbir sıkıntı hissetmedikçe ve o hükmet teslim olmadıkça, gereğini icra etmedikçe, iman etmiş olmaz. Şimdi buradaki imanı, mesela bu ayet esasında amellerin imandan olduğunu gösteren en açık delillerden birisi. Fakat mesela mürciye bir mantık, maturidi akidesi mesela. Bu akideyle baktığın zaman, bugün Türkiye'deki insanların çoğu, %90'ı maturidi akidesine mezun. Muhakide'ye göre ameller imandan değildir. İman artmaz ve eksilmez. İmanın zıttı da sadece küfürdür. Dolayısıyla bunlar müminler içerisinde, yani İslam'a girmiş kimseler içerisinde münafık olduğunda kabul etmezler. Yani her Müslüman aynı zamanda mümindir derler. İman ile İslam arasındaki ayrımı da gözetmezler. Bunlar da kendilerince bir takım ayet ve hadisler delil getirirler. Karşı tarafında getirdiği, yani bunların zıttı olan kesimin de getirdiği, mesela haricilerin de getirdiği ayet ve hadisler var. Ehli Sünnet her meselede olduğu gibi bu meselede tam orta yoldadır. Ayetlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmez. Biz hepsine iman ederiz. Hepsinin yerli yerinde delil getirilmesiyle iman ederiz, cem ederiz. Mesela imanın bir tane zıttı yok. İmanın zıttı bazen küfür, yani inkar etmektir. Bazen inkar olmasa bile, görünen bir inkar olmasa da nifak, yani Müslüman gözüktüğü halde nifak küfrüne sahibi olabilir bir kimse. Yine küfür üzere olmasa dahi fısk üzere olabilir kişi. Fısk da imana zıttır. Fısk. Mesela bunu en açık açık, ortaya koyan şeylerden birisi bu kadar Müslüm'ün rivayet ettikleri iman 70 küsur şubedir hadisi en üstünü La İlahe Allah demek yani imanın olmazsa olmazı yani bunun terki kişiyi kafirlerden yapar La İlahe illallah'ı terk etmek yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak kişi bunu terk ettiği zaman kafir olmaz belki fasık da olmaz yani yolda bir eziyet gördü, taş gördü, kenara atmadı. Geçti gitti. Bununla bu imandan bir şube bu hadise göre. Fakat bunu terk ettiği zaman kişi imandan çıkmıyor. Yani küfre, nifağa girmiyor. Fıska da girmiyor. Fakat şayet yaparsa imanını artırıyor. Ameli bir mesele. Ameli bir mesele. İmanını artırıyor. Nasıl? Mesela yapmayan kimseye göre bu fiili yapan, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atan kimse imanı daha fazladır. Dolayısıyla diğerinin imanı eksilmiş oldu. O bu taşı atmamakla imanda eksilme meydana geldi. Çünkü yapsaydı imanı artacaktı o şubes. Haya da imandan bir şubedir buyuruyor. Haya terki halinde kişiyi fasık yapan bir şube. Yani hayayla ilgili şubelere baktığınız zaman bunlar terk edilmesi halinde. Herhangi bir mesele hayanın terk edilmesi kişiyi günaha sokar, fıska sokar. Fakat küfre sokmaz. Demek ki imanın birden fazla zıttı var. İmanın zıttı sadece küfür değil. Tekfir meselelerinin anlaşılmamasında en büyük handikaplardan birisi bu meselenin doğru anlaşılmaması. Dolayısıyla mesela kişi Zina ettiği sırada mümin değildir. İmanı ondan bir gömlek gibi sıyrılmış, gölge gibi üzerine beklemektedir. Bu manada hadisler var veya çaldığı zaman, hırsızlık yaptığı zaman veya içki içtiği zaman. Bu şekilde nafızlar geliyor. Bakın iman nefh ediliyor. İman nefh ediliyor ama diğer bir hadiste La ilahe illallah kişi zina da etse, hırsızlık da yapsa, içki de ise cennete girecektir diyor. Ebu Zerr radıyallahu bir tane ravisi, diğeri Ebu Derdar radıyallahu bu raviler Allah Resulü'nden bu sözü istince tekrar tekrar soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü zina etse de mi? Hırzlık yapsa da mı? İçki içse de mi? Yani bunlar o kadar büyük günah var ki imana ters. İmana ters ama la ilahe illallah diyen kişi bunları işlese de cennete girecek diyor Allah Resulü aleyhissalatü Bu sahabeler bu yüzden taaccup ediyor, şaşırıyorlar. Bunlar yapsa da mı Allah'ın Resulü diyor ki Ebu Zer'in burnu sürse de girecek diyor. Ne demek bu girecek? Bunun günahını, cezasını çekmeden girecek demek değil. Cezasını illaki çekecek. Veya Allah belki karşılıksız affedecek. Bunu Allah bilir. Ama o kimse eninde sonunda cennete girse dahi oradan çıkacak cennete girecek. İşte tekfirle ilgili hataya düşen gruplar, harcı gruplar bu gibi günahları hadiste de imanın nefledilmesi sebebiyle kişi ebedi cehennemlik kılan günahlar olarak anlamışlardır. Yani zinade ebedi cehennemlik olur. Çünkü ondan iman edilmiştir diye. Demek ki biz burada doğru anlayış olarak şunu anlamamız lazım. Bir tarafta bundan iman neflediliyor. Diğer taraftan cennete gireceği söyleniyor. Yani İslam vasfı kalkmamış. La ilahe illallah şubesi zahil olmamış. Fakat imanı eksilmiş. imanının önemli şubeleri gitmiş. Bu fıska girmiş. Kişiyi fıska sokan eksiklikler işlemiş bunlar. Ama o La İlahe İllallah şubesi gitmedikçe bunların cennete girmesi mümkün. Peki bu La İlahe İllallah şubesi nasıl zahil olur? Mesela düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepinizin bildiği hadiste kim bir münker görürse ona eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmeyen diliyle karşı çıksın. Güç yetiremeyebilir insan. Buna da gücü yetmeyen kalbiyle karşı çıksın. Yani etsin o günahdan. Eğer bu buzla kalmamışsa, bu buzla kalmamışsa, hardal tanesi kadar iman yoktur diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. <gülüyor> hardal tanesi kadar iman yoktur de Mesih Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın imanın artma ve eksilmesi konusunda kesin bir nasdır. Yani demek ki iman artan ve eksilen bir şey. Zaten ayetleri buna devlet etmekte. Fakat mesela maturidi ve eşerler bunu yorumluyorlar. İmanda artma ve eksilme olmaz. E selef böyle diyor ama işte onlarınki lafzıydı. Yani bu sadece lafzı bir ayrılıkmış gibi süslemeye çalışanlar var bugün. Ne onlar iman edilecek esaslarda eksilme ve artma olmaz. E, bunu kastediyorlar diyor. Hayır böyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hardal tanesi kadar iman yoktur. Veya cennete girip de, cehenneme girip de sonradan çıkarılacak olanları nasıl anlatıyor? La ilahe illallah deyip de kalbinde arpa tanesi kadar, buğda tanesi kadar, hardal tanesi kadar iman bulunanların çıkarılmasını peyderpey Allah Azze ve Celle emredecek diyor. Yani günah işlemiş bu. Ama iman var. Bu imanın Asgarisinin zahil olması, yani La İlahe şubesinin zahil olması artık bu buzunda kalmamaz. Bizzat günahı işleyen kimse, işlediği günahtan zevk alıyorsa, yani buna el veya diliyle karşı çıkmıyor, kalbiyle de karşı çıkması şaireli gözüküyor. Yani mesela zina fiilini işliyor ve bundan zevk alıyor. Kalbinde buz var mıdır bu münkere karşı? burada buğz olarak onu haram kabul etmesi yeterli. Gerçekten bu zina fiilini işleyen kişi bunu haram kabul ediyor mudur, etmiyor mudur? Bu kalp ameli olduğu için bu bizim alanımızın dışında. Ama dilinden sadır etmişse, dilinden çıkarmışsa, kalbinde bunu helal itikad ettiğini, kardeşim zina niye haram olsun, alan razı, veren razı diyorsa mesela, helal sayıyorsa, bu La İlahe şubesine gitmiştir. Neden sonra anlıyoruz bunu? Diliyle kalbindeki itikadı ortaya çıkarmasından sonra anlıyoruz. Diliyle haramı helal saydığını itiraf etmesiyle. Böyle bir itiraf olmadığı sürece isterse kalbinde belki nifak gizliyor, helal sayıyor da insanlara işte emin olmak için ya haram işte biz yapıyoruz diyor. Bu kimse fısk, bize göre fısk konumunda ama Müslüman hükmünde. Kalbinde nifak vardır, hakikatte helal sayıyordur. O bizi aşıyor. Kalbin derinliklerine biz hükmedemiyoruz. Ta ki ağzından çıkana yani zahir olana bakıyoruz biz. Fiilden zahir olana değil bak. Nasıl kişi İslam'a iman dil ile, kalp ile, ağzalar ile ise küfür de böyle. Yani kişinin İslam dairesinden çıkışı da bu üç şubeyle gerçekleşir bir kimsenin Müslüman olduğunu biz kabul ederken la ilahe illallah diyor kıblemize yöneliyor namaz kılıyor. Bak kalp şubesini biz bilmiyoruz. Kalp şubesini bilmediğimiz halde la ilahe illallah diyen ve bizim kıblemize dönenleri namaz kılanları biz Müslüman sayıyoruz. Bize emredilen bu. Zahirdeki hükmümüz bu yani. Eğer kalbinde samimi ise Samimiyetle La İlahe illallah demiş. Gerçekten bir Müslüman olarak, teslim olarak, iman ederek bunu yapmışsa Allah katına da karşılığını alıyor. Ama dünyadaki karşılık için şu ikisi yeterli. Diliyle La İlahe illallah demesi, ağzasıyla da en asgari olarak namazı kılması. Bu Müslümandır. Bunu yapmayan, mesela La İlahe illallah diyor ama namaz kılmıyor. Bu Müslüman değildir esasında. Fakat... İnsanların ilmindeki, bilgi seviyesindeki eksilmeler sebebiyle yani İslam adına la ilahe illallah dedim mi Müslüman olursun, namaz kılmazsan işte günahkar olursun. Böyle bir bilgi din adına yayıldığı için biz namaz kılmayan teklif etmiyoruz şu hali hazırlık ortamda. Çünkü insanlar ancak kendi bildiklerinden mesuldür. Onlara ulaşan ilim ve hüccetten mesuldürler. Onlara din namına ulaşan hüccette namazın terkinin küfür olduğu şeklinde değil. Kendilerine ulaştığıyla hükmediyoruz. Peki ne o zaman onlara göre? Onlara göre namazı terk etmek en büyük günah. Öyle mi? Sen böyle itikad ettiğin halde namazı terk ediyorsan sen fazlıksın. Büyük günahkarsın. Yani kendi hakilerine göre büyük günahkarsın. Onların durumu budur. Fakat aslı itibariyle yani Nebi Aleyhisselatü vesam gönderildiği ortamda, sahih ilmin yayıldığı ortamdaki asla dönersek, La İlahe illallah demek, kıblemize yönelmek, namazı kılmak. Bazı rivayetlerde işte kestiğimizi yemek gibi ek şeyler de zikrediliyor. Fakat asli hususlar bunlar. Kalbine biz hükmedemediğimiz için bir kimseye mümin diyemiyoruz. Yani muayyen, belli bir şahsa falanca mümindir diyemiyoruz. Kalbini bilmiyoruz çünkü. Müslüman. Niye Müslüman? La ilahe illallah diyor, namaz kılıyor. Bizim kıblemize yöneliyor, kestiğimizi yiyor. Yani Müslümanlara... Düşen neyse onları yapıyor. Ama mümin diyemiyoruz. Neden? Kalbini bilmiyoruz. Gerçekten samimiyetle mi söyledi bunu? Samimiyetle mi yapıyor? Yapmıyor mu? Bu bizim hükmümüz dışında. Allah'ın hükmetmesi gereken bir şey. Ama umumi olarak Müslümanlar hakkında işte müminler topluluğu deriz. Muayyen şahsları indirdiğimizde bu şahitliği yapamıyoruz. Aynı bunun gibi küfür de bu şekilde. Mesela bir kimse küfür fiili işliyor. Küfür fiili. Fiilen küfür olan bir şey işliyor. Kalbini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dilinden sadır olan ne? Dilinden bu yaptığı fiilde kafir olmadığını, yani kalbinin inkar etmediğini, bu fiilin işte inkar için olmadığını bunun gibi mazeretler söylüyor. Bu mazeretinde samimidir veya değildir. Biz kalbini bilmiyoruz. Şu dil ile dilin söylediği ile ağzanın fiili birleşmedikçe, ittifak etmedikçe biz muayyen bir kimsenin küfrüne de hükmedemiyoruz. Mesela dedik ya mesela zina eden aslında iman ondan sıyrılıyor. Fakat zinayı helal saydığını kendisi belirtmedikçe biz onun kafir olduğuna hükmedemiyoruz. İman sahibi, hardal tanesi kadar bir iman sahibi olmasına rağmen kişi zina etmiş olabilir. Fasık olur bu durumda. Ama helal saydığını söylerse zina niye haram olsun, içki içmek niye haram olsun? Böyle şeyler söylediği anda ağzasının fiiliyle dili birleşti, dili esasında kalbindeki itikattan haber vermiş oldu. Biz kalbindeki itikattan haberdar olduğumuz için bunun küfrüne ancak hükmedebiliyoruz. Adam küfür işliyor ama ben Müslümanım diyor. Buna nifak diyoruz işte. Bazıları nifakı, mesela mürce bir anlayışın es eseri bu, nifakı sadece kalbin ameli olarak indirgedikleri için kardeşim sen münafık diyorsun da kalbini biliyor musun bakalım diyor. Evet biz kalbini bilmiyoruz ama azası tutmuyor. ağzası küfür fiili işliyor. Bunda ısrar ediyor. Dili inkar ediyor. Dili la ilahe illallah diyor. Dili ben Müslümanım diyor ama ağzası küfür fiili işliyor. Ve bunda ısrar ediyor. Kendisine hüccet Kam ediliyor. Diliyle ikrar ediyor hücceti ama azası ile küfrünü işlemeye devam ediyor. İşte şu ikisinin tutmamasına biz nifak, münafıklık diyoruz. Kalbini bilsek Zaten ona kafir diyeceğiz. Kalbini bilsek o zaten mürted olacak yani. Kalbindekini dilinden çıkarmıyor. Ama başı vardır. Kalbindekini de diliyle çıkarır. Kalbindeki akideyi söyler. Mesela la ilahe illallah yeterlidir. Muhammedur Resulullah diye iman etmek gerekmez. Bunu söyleyenler var. Bunu söylüyor Tamam diyorsun, bu adam da küfür tahakkuk etti. Kalbindeki itkada, diliyle de şahitlik etti diyorsun. Tam böyle karar vermişken adam çıkıyor diyor ki, ama ben Müslümanım. Ne oldu? Al, bir nifak daha çıktı ortaya. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bağlamaz diyor adam. Mesela hadis sahih olsa, İslamoğlu gibiler. Hadis sahih dahi olsa, altını çiziyorum bak. Adam bunu söylüyor kendi sitesinde yazıyordu bu ifade kopyaladım o zamanlar sonradan kaldırır diye e halen arşivinde saklı hadis sahih dahi olsa hadisler akide de bağlayıcı değildir sahih de olsa diyor bir de bu ne demek rasulü bağlamaz sünnet bağlamaz sadece kuran işte bu bariz bir küfür diliyle de bunu söylüyor ha şunu dese ...diğer münafıkların yaptığı gibi... ...işte bu hadis Kur'an'a aykırı... ...aykırı olduğu için sıhhatinde problem olabilir... ...işte raviler yanlıştır... ...falandır, filandır... ...yani bunu bir şüphe olarak atsa... ...bunun halen kurtarı bir tarafı var... ...ama adam diyor ki... ...hadis sahih dahi olsa akide de bağlamaz... ...ne demek? Peygamber'e inanmak gerekmez demek bu... ...bu adam bu akideyi açıkça söylüyor... ...tamam bu küfür diyorsun... ...sonra çıkıyor diyor ki... ...ben Müslümanım diyor... Ben Müslümanım diyor bu adam. İşte biz böylelerine olarak, toplumun fetleri olarak işte mürtet diyemiyoruz. O yüzden ilim ehri e, münafık tabiriyle ilgili olarak küfre girmiş münafıkla küfre girmemiş olan münafı ayırt etmek için zındık tabirini icat etmişlerdir. Zındık tabirini kullanmışlardır. Çünkü bugün mesela kafir lafzını kullandığında bu adam bunu söylüyor. Kü küfre girmiş. Yani akidesini açıkça söylüyor. Küfür bu akide. Küfre girmiş ama yani azasıyla, dilin şahitliğiyle, kalbindeki itikadla şahitliğiyle bu küfür gerçekleşmiş. Fakat küfrün mesela irtidat dediğimiz kesimi var. Dinden çıkma, İslam'dan çıkma. Bu adam Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman olduğunu söyleyen kafirlerin nürtet olduğuna hükmetmek yetkisi kadıların elindedir. Şayet bu böyle olmazsa her önüne gelen herkes hoşuna giden gitmeyen yani suistimale çok açık bir mevzu olur. Birbirlerini tekfir eder. Lehte avehte şahitlikler gündeme gelir. Bu konudaki en açık delillerden birisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında Allah Azze ve Celle şahit etmesine rağmen onlar şu küfür sözü söylediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Vallahi biz böyle demedik. Allah'a şahit tutarak yemin ediyorlar. Biz böyle söylemedik. Haklarında ayet iniyor albuki. Ayet iniyor. Onlar bu sözü söylediler diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları çağırıyor. Siz ne dediniz böyle? Vallahi biz böyle bir şey demedik diyorlar. Yani küfürleri çok açık Yalancılıkları, inkarcılıkları bu kadar net. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu zahirde döküttükleri söz var ya, yani Müslümanların cemaatinden ayrılmamış, biz sizdeniz diyorlar. Böylelerine dikkatli davranmakla beraber Müslüman hükmünü bunlardan kaldırmıyor bakın. Bunları da öldürmüyor. Yani kalbi kafir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhtemelen burada gözettiği şey, gözettiği masraf müellefe kulüp denilen bu türden kimseler yani İslam'a kaypakça girmiş kimseler, mal için girmiş veya dünya için Müslüman olmuş, kavimleri yenik düştüğü için Müslüman olmak zorunda kalmış kimseler bunlar. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam burada şunu gözetiyor şayet İslam'ın alametlerinin, şiarlarının hakim olduğu, canlı bir şekilde yaşandığı ortamda bunlar kısık bir vaziyette, zayıf bir vaziyette kalırsa, bu ameller, onların hayatlarına sirayet ede ede kalplerinin ihlasa dönmesi, yani imanlarının samimiyete ulaşması mümkündür. Bak şurada münafıkça yalan söyleyen kimselerden bazıları samimiyete de kavuşmuştur hakikate. Samimi Müslümanlardan olmuşlardır bazıları bazılar küfrü üzere ölüyor. Abdullah bin Beybin Selul gibi. Ama zahiren İbn Selul'ün münafıklığı açık. Hakkında ayet inmiş. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam pek çok yerde satmış. Müslümanları satmış. Savaş ortamlarında satmış. Çeşitli dalaveriler yapmış bir adam. İfka hadisesinde elebaşlık yapmış. Her türlü pisliği yapmış birisi. Buna rağmen vefatı anında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son bir kez imanını kurtarır diye, İslam'ın değil, yani Müslüman kabul ediliyor zaten, imanlı kurtarır diye nasihata gidiyor, orada da abuk sabuk sözler ediyor i̇bn Selül. Bu defa oğlu, Abdullah bin Abdullah bin Ubey bin Selül, Abdullah bin Ubey'in oğlu, onun durumunu gözeterek onun cenaze namazını kılmak istiyor. Ondan sonra zaten Tevbe suresindeki ayetlerine hazırlıyor biliyorsunuz. Ömer radıyallahu anh Allah Resulü'nün yakasından tutuyor. ey Allah Resulü şöyle şöyle yapan, şöyle şöyle diyen adamın mı cenazesini kılacaksın? Vallahi ben yasaklanmadığım sürece bunu yapacağım diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü cenazesini kılıyor. Fakat sonra yasak geliyor. Bundan sonra hiçbir münafık namazını kılma diye. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has bir hüküm. Yani kesin bir şekilde münafık, olduğunu bilmek zaten bizim için mümkün değil. Fakat toplumun önderi olan, o konumda olan kimselerin kılmaması üzere. Allah Resulü'ne has bir hüküm olarak iniyor bu. Artık hiçbir münafın kabri başında durma diye. Şimdi böyle durumda olan kimseler demek ki dünya hükmü bakımından Müslüman sayılıyor. Biz onların küfrünü bilsek dahi Allah Resulü bilmesine rağmen Müslüman hükmü uyguladı bunlara. Bizim de böyle bir uygulama yapmamızda bir sıkıntı yok. Demek ki münafık hükmü ayrı bir hükm. Şimdi dedik ki zındık tabiri küfre düşmüş münafıkla, küfre düşmemiş münafığı ayırt etmek için ilim ehli çıkarmış. E, sonradan çıkma bir tabir. Aslı kökeni farsçadır. Zendeka kelimesinden geliyor. Bu sonradan çıkma bir tabir ıslahların, İslami ıslahların yerli yerince kullanılmaması sebebiyle ilmenin e, elinin mecbur kaldığı bir şey. Allahu Alem bu. Çünkü mesela kafir dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis var. Kim kardeşine yani hak etmediği halde kafir olmadığı halde kafir derse kim bir Müslümana kafir derse eğer onda olmadığına göre yani Müslüman ise o, o kendisine döner. Tehlikeli. Her an kendisine dönebilir. Veya Allah'ın düşmanı, e Allah'ın düşmanı derse. Bu söz ikisinden birisine döner. Böyle bir tehlike var. Kafir ıstılahı yerlerine kullanılmıyor. Dolayısıyla bugün kafir denildiğinde akla gelen şey mürtet. Yani mürtet dediğin zaman bir takım hükümler tereddüt ediyor. Nedir bu? Müslüman mezarına gömülmez o. Cenaze namazı kılınmaz. Bak Allah Resulü Abdullah bin Ubey'in cenaze namazını kıldı. Diğer münafıkların kılınmasına, kendisi kılmadı ama kılanlara karışmadı. Eğer karışacak olsaydı münafıkları sadece Huzeyfe radiyallahu anh'a bildirmekle yetinmezdi. Mesela insanlar bunların namazlarını kılıyordu, cenaze namazlarını kılıyordu. Ömer radıyallahu özellikle Huzeyfe radıyallahu takip ediyordu. Niye? O kılmıyorsa ben de kılmayayım. Münafığın namazını kılmayayım diye. Şayet bu umumi bir hüküm olacak olsaydı, Huzeyfe radıyallahu aman bunun namazını kılmayayım. Bu münafıktır diye ilan ederdi. Ama bununla emir olunmuyor bak. Demek ki bizim şurada bakışlarımıza bir ayar getirmemiz lazım. Mesela Yaygın bir söz. Kafiri tekfir etmeyen kendisi kafir olur. Bu herhangi bir ayeti ve hadise dayanmaz. Ama söz doğrudur. Söz doğrudur. Islahlar yerinde kullanıldığı takdirde doğrudur. Mesela kafiri tekfir etmeyen, mesela Yahudi'ye kafir demeyen, Hristiyan'a kafir demeyen, Firavun'a kafir demeyen, İblis'e, şeytana kafir demeyen, kendisi kafir olur. Ama senin tayin ettiğin bir kafire kafir demeyene gelince, he, o Allah'ın hükmü değil işte. Onun dışında bu mürtet. Bu söylediğimiz kafir mürtetler. Yani İslam'ın dışında olan herkes e, yani kafir hükmündedir. İster bilerek ister bilmeyerek kim İslam'ın dışındaysa, İslam'a girmemişse. İslam'a girmiş olanlara gelince, Müslümanım diyen, la ilahe illallah diyenlere gelince bunlar arasında münafıklar bulunabilir. Kafir olan münafıklarda bulunabilir. Bazı münafıklar ahlaki nifak kablindedir. Mesela söz verir, sözünde durmaz. Konuştuğunda yalan söyler. Emanet edilir, emanete ihanet eder. Düşmanlıkta aşırı gider. İşte namazları vakitlerine riayet etmez. Bile bile erteler. Hiçbir mazeret olmadığı halde erteler. Cemaatle namaza hiçbir mazeret olmadığı halde gelmez. Cumalara Kılmaz vs. Bunlar hep münafıkların alameti olarak zikredilen şeyler. Allah yolunda infak etmezler, cimrilik yaparlar falan filan. Bunlar ahlaki olan nifaklar. Fakat bu ahlaki nifaklar aslında hakiki münafıkların fiilleri olduğu için aslen Müslüman olan bir kimse eğer onların ahlaklarından, onların sıfatlarından bu sıfatları taşıyorsa bu sıfatına onlara benzemiştir. Münafıklara benzemiştir. Bu sebeple sahabe bazen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sahabelerden birisine bile münafık dediği olmuş, Allah Resulü de karşı çıkmamıştır. Bu gibi vakalar olmuştur. Sebebi, yani sahabenin nifakla nitelemesinin sebebi münafık amellerinden bir amel işlediği için, münafıkların özelliklerinden bir amel işlediği için bu münafıktır diyor. Mesela bir tanesi İtban bin Malik rivayeti <gülüyor> Onlar e, Evinde musalla edinmek istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gittiğinde Malik bin Duha nerede? Diye soruyor Allah Resul soruyor galiba O münafıktır ey Resulü diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakın buna tekfirdeki hüküm gibi e, Bir tepki vermiyor da Şöyle diyor Nereden biliyorsun? Belki de o La ilahe illallah derken samimiyetle söyledi diyor Nereden biliyorsun diyor. Yani sırf işte Allah Resulü gelmiş, buradan namaz kıldıracak, orası musalla edinilecek, böyle bir topluğa gelmedi diye ona hemen münafık demeyin. Belki amelinin zahiri böyle gösterebilir ama nereden biliyorsun? Belki La İlahe İllallah derken bunu samimiyetle söyledi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Daha başka sabilerin arasında, cennette müjde elmiş arasında bile birbirine nifak ithamı şeklinde bazı rivayetler var. Yani bu sahabenin arasındaki bu tip ithamlar esasında amelde münafıklara benzeme sebebiyle. Mesela bir kimse yalan söylüyorsa, bir kimse de onu işte yalanı ortaya çıktığı için münafık dediyse bununla küfrü kastetmez. Onun kalbinin kafir olduğunu kastetmez. Fakat amelinde nifak olduğunu kasteder. Sözüyle amelinin tutmadığını, sözü ben Müslümanım demesi, ameli yalan söylemesi. Müslümana yalan yakışmaz. Bu manada münafık der. Bu nifanın bir kısmı. Nifak ithamına sebep olacak bir şey. Ama bizim kafir dediğimizde, mürtet kafirler bizim münafıklıkla itham ettiğimiz kimselerdir. Biz bunu kullanırken artık daha dikkatli konuşmaya başladık. Çünkü adam buradan, başkaları işte kafirden önce direkt mürtede gidiyor kafası. Yani karısı helaldir, malı bize ganimettir, işte öldüğü zaman leş hükmündedir falan filan. Halbuki e, mürtet hükmünü kadı verir. Mürtet bir kafir hükmünü, yani herhangi bir Müslümanın İslam'dan çıkıp irdat ettiği hükmünü kadı verir. Kadı için bile bu kolay değildir. Adam açıkça Hristiyan olur, İslam'dan çıkar, Yahudi olur veya Ateist olur, cemaati terk eder. Böyle olmasına rağmen kadının huzuruna getirildiğinde kadı derhal buna işte irtilat haddini uygulamaz. Üç günde süre verir teybe etmesi için, İslam'a girmesi için, İslam'a çağırır bizde. Bunlar gerçekleştikten sonra ısrar ederse küfründe işte o zaman haddi uygular, boynu vurulur. Yani mürtedin bile hükmü aleni bir şekilde İslam'dan çıkan hükmü bile böyle. Şimdi bakın meseleyi saptıranlar şöyle saptırıyor. İşte mürtet için cehalet mazeret değildir diyorlar. Doğru. Fıkıh kitaplarında yazıyor diyorlar. E doğru biz buna karşı çıkmıyoruz ki. mürtet için cehalet mazeret değildir. Ama mürtet ne? Mürtet İslam'ı terk edip ben İslam'dan çıktım diyen kimsedir. Böyle bir kimseye cehalet mazeret değildir. Biz bunun altına imza atarız. Zaten imamlarımız bunu böyle belirtmişlerdir. Ama sen, sana göre mürtet kim? Herhangi bir küfür fiili işleyen veya küfür sözü söyleyen. Sana göre bunların hepsi mürtet. Bu değil. Mürtet, İslam'ı terk eden kimsedir. İslam'dan dönen, İslam dininden çıkan kimse. Herhangi bir küfür hiliyle vuku bulan kimse değil. Mürtet, ben Hristiyan oldum diyen, Müslümanlıktan sonra Hristiyanlığı tercih eden kimsedir. Müslüman olduktan sonra Yahudiliği veya batıl bir dini seçen kimsedir. İslam'dan çıkan kimsedir yani. Buna cehalet tabii ki mazeret değil. Yahudi'ye cehalet mazeret değil, Hristiyan'a mazeret değil. İslam dışında bir dine mensup olan müşriye cehalet mazeret değil. Yani meseleler hep birbirine karıştırılmıştır. Bu sebeple işte ahkâm-ı bablarına bakın diye rahatça gönderilir. Cehalet mazaret değildir derler. E doğru, mürtede değil. Ama mürtet kim? Mürtedi kadı mı belirledi? Sen mi belirledin? Neyle hükmettin falan kimsenin mürtet olduğuna? Bu meseleler açıkta bırakılır, muamma da bırakılır. Yani günümüzde tekfir meselesinin eee karışık hale gelmesi imana girişin neyle olduğunun bilinmemesinden kaynaklanır esasında. Kişi imana neyle girerse onunla çıkar. İmana dil ile kalp ile ve ağzalarla iman budur. iman tarımı budur. Küfür de böyledir işte. Küfür diyoruz bakın, irtidad demedik. İrtidada kadı hüküm verecek. Biz küfürden bahsediyoruz. Kişi Müslümanım dedi halde kafir olabilir. Buna münafık deniliyor işte. Biz bir kimseye yani bu akideye sahip olan bir kimse olarak bir kimseye kafir dediğimizde bizim kastettiğimiz küfre girmiş münafıktır. Onun mürted olduğuna hükmetmek değil. Islahların yerli yerinde bu yüzden kullanılması önemli. Bu konudaki <gülüyor> usulsüz ıslah kullanımı sebebiyle mesela Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 60. ayet daha önce geçtik. 60. ayetinde münafıklardan bahsediliyor. Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsediyor. Tavuta muhakem olmak isterler diyor onların özelliğinde. Ama bugün işte bu ıslahlara dikkat etmeyen, bak diyor Allah bunlar tekfir ediyor diyor. İyi de tekfir değil, bak burada münafık diyor. Ve münafıklığı da neye bağlıyor? Allah'ın indirdiğinden başkasına muhakeme olmayı istemeye bağlıyor yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedebilme, bunu uygulayabilme, icra edebilme gibi bir imkanın var. Sen bunu istemiyorsun da, tağutun hükmünü istiyorsun. Onun dışında bir hüküm veren, tağutun hükmünü istiyorsun. Bu hükmünü istemem, bakın mürtetlik değil, münafıklık. Sen münafıklık hakkında al ayet, delil getirdiğin ayet münafık hükmüne varıyor neticede. E, i̇stemeye bağlıyor. Fakat sen buradan mürtet hükmünü uyguluyorsun. Yani bunlar hep e, işte bidat fırkalarının çelişkileridir. Her bidat fırkası, mürceler de buna benzer. Mürcelerde işte müminlerde hiç münafık bulunmaz der. Hepsi müminler, Müslümanların hepsi mümindir. Bunların arasında münafık bulunmaz. Hatta Ebu Hanife'ye nispet edilir demiş ki, benim imanımla Cibril'in imanı birdir. Bu sebepten, bu söz sebebiyle Ebu Hanife'yi tekfir eden alimler var selefte. Benim imanımla Cibril'in imanı birdir dediği için. Bu ümmetin enfası ile Cibril'in imanı birdir. Çünkü onlar imanın tarifinde arızalı bir tarif yapıyorlar. Selef bu yüzden Ebu Hanife ve onun bu akidesini savunanlara çok şiddetli, çok sert sözler söylemişlerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın harcer hakkında söylediği ağır sözler neyse mürce hakkında da çok ağır sözleri var. Yani bu ümmetin mecusileri diyecek kadar. Kaderiye ve mürceye fırkasına söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ınları. Yani tehlikeli bir akidedir bu. Demek ki pisliğin iyisi olmaz. Yani kişi ister mürceliğe sapsın, ister harciliğe sapsın, ikisi de pisliktir. Pisliğin iyisi olmaz. İster sağda sapsın, ister solda sapsın. İster aşırılıkta sapsın, ifratta, ister tefrikte sapsın, geri kalmada sapsın. Her ikisi de sapıklıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bir fırka kurtulacak. Diğerleri ateşte diyor. Biz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve üzerinde bulunmadığı her inanışın, her akidenin sahibini ateşe götüren pislikler, pislik akideler olduğuna itikad ederiz. Eğer hakkın dışında sapıklıktan başka bir şey yoksa, işte bu fuka mürciyesidir, şu koyu mürciyedir diye böyle bir ayrımda yapmayız. Değil mi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başka bir yol bu? Sahabenin üzerinde bulunduğu yoldan başka bir yol, bu sapıklıktır. Ebu Hanife'nin hatırına, falan hatırına, filan hatırına herhangi bir batıl, süslenemez, temize çıkarılamaz. Müslümanlar arasında imanı kamil olanlar vardır. Bunu Allah bilir. İmanı eksik olanlar vardır. Kimisi kimisinden fazladır. Bazısının belki hiç imanı yoktur ama Müslüman muamelesi görür. Dünya hükmü olarak. Müslümanların durumları bu şekilde. Ama İslam'ın dışında küfürden başka bir şey yok. Evet, her fırkanın e, kendi tutundukları deliller, kitap veya sünnet nasları olması karşısında karşı tarafın getirdiği nasları yerle bir ediyorsa... Bu bir sapıklık. Allah Azze ve Celle, işte böyleleriyle onlarla beraber oturmayın diyor. Eğer oturursanız demek ki siz de onlar gibisiniz diyor. Bakın Selef'in söylediği sözün dayanıyor bu ayet mesela. Diyor ki, kim bir bidat sahibiyle beraber oturuyorsa demek ki o da onun gibidir diyor. Ona da aynı muamele yapılır diyor. Bunlar boşuna değil. Bakın Allah Azze ve Celle ayetinde söylüyor zaten. Kim Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği veya... Dalga geçirdiği, alay edildiği bir ortamda, onlarla beraber oturuyorsa Allah Azze ve Celle hükmünü vermiş. Yoksa o zaman muhakkak siz de onlar gibisinizdir diyor. <gülüyor> sapıklığa daha önce söyledik. Allah insanlara bir tane kalp yaratmıştır. Eğer bu kalbiyle hakka sevgi beslemez, sapıklığa buz etmezsen buna karşılık olarak sapıklığa sevgi besler, hakka buz eder hale gelirsin. Allah korusun. Bu e, kalbin yapısındandır. Yani biz hakkı sevmek, hakkın tarafında olmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman, yani e, 72 fırkanın hepsine de buğz etmediğimiz zaman hak fırkaya mutlaka buğz eder hale geliriz. Allah korusun. Biz hakkı seveceğiz, hakkın ehlini seveceğiz. Hakkın ehli olmayan kim olursa olsun buna da buğz edeceğiz. Yani kalp sevgi ve buğz konusunda e, imanın esaslarından sayılmıştır bu. Mesela imanın tariflerinden birisinde hadislerde bu da gelmiştir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani sadece Allah için sevmek değil bakın. Allah için sevdiğin gibi onun zıttı olan şeylere de buğz etmek. Sadece buğz etmek değil. Allah için sevmek. Yani ikisi bir arada olmak zorunda. Vela vera. Dostluk ve teberri, uzaklaşma. Bunlar hep birlikte yürütülmesi gereken şeyler. Bunlarda kişi aksaklık yaptığı zaman işte bu sapık fırkalardan birisinin mensubu veriyor. Mesela sadece sever, yani ben bütün Müslümanları seviyorum diyor, bidate buğz etmiyor. Bu sapık fırkalardan birisine düşüyor. Ben hepsine buğz ediyorum, hiçbirisini sevmiyorum diyor, hak ehlini de sevmiyor. Bu da bidate düşüyor, bu da aşırılık. Bu sevgi meselesinde. haf ve reca meselesinde de böyle. Bir kimse sadece korku üzere Allah'a kulluk ediyorsa, reca konusunda müşkilatı varsa, ümit Allah'tan ümit var olma, bu bir sapıklık. Sadece ümit var olarak, Allah'tan sadece ümit ederek amel ediyor, korku yok. Bu da bir sapıklık. Haf ve reca dengeli olmak zorunda, eğer cünnet olan kimsede. Sevgiye buğz da, kendi nefsi için değil, Allah Azze ve Celle'nin belirlediği ölçülere göre olmak zorunda. Yani biz kalbimizi teslim ediyoruz. İslam bu. İslam kalbini Allah, Allah Azze ve Celle'ye teslim etmektir. Onun Resulü'ne gönderdiği dine teslim etmektir. Onun sev dediğini sevmek, sevme dediğini sevmemek. Onun kork dediğinden korkmak, korkma dediğinden korkmamak. Yani... Kalp amellerimizde tamamen Allah Azze ve Celle'yi birleyecek bir vaziyette olmak zorunda. Bunlar hep tevhidi mesele esasında. Bu fırkaların sapması da bu konularla ilgili. Ebu Vahil dedi ki, kişi bir mecliste oturur ve yanındakileri güldürmek için yalandan bir şeyler anlatır. Bunun üzerine Allah Teala meclistekilerin hepsine öfkelenir. Bunu sahip-i Taberi ve İmnebi Hatim rivayet etmiştir. Ebu Vail Şakik bin Selemedir. Abdullah bin Mesut radıyallahu anh'ın önde gelen öğrencilerinden birisi. İlim sahibi tabiinden. Demek ki kişi bir mecliste sırf meclisindekileri güldürmek için, onları güldürebilmek için yalandan bir şeyler anlatırsa, Allah Teala hepsini öfkesine, gazabına ortak ediyor. Said bin Cüberi dedi ki, Müslümanlar Medine'ye hicret edince münafıklar onlarla oturup Kur'an okuduklarını duyduklarında Mekke'li müşriklerin yaptıkları gibi alay ettiler. Yani münafıklar Müslümanlarla alay ettiler. Tıpkı müşriklerin yaptığı gibi. Müslümanlar onlarla oturmamızda sakınca yoktur. Allah onlarla oturmamıza izin verdi. Onların ileri geri konuşmasından biz sorumlu değiliz dediler. Bunun üzerine bu ayet mazlığı oldu. Yani Müslümanlar Kur'an'dan bir takım ayetler okuyor. İçlerinde de yine Müslüman ama münafık. İslam hükmünde olan, zahiren İslam dünya hükmü bakımından Müslüman sayılan münafıklar alay ettiler, gülüştüler, eğlendiler ve bunun üzerine Müslümanlar, münafık olmayan Müslümanlar dediler ki, bunlarla oturmamıza sakınca yok çünkü Allah izin verdi. Yani münafıklara dünya hükümeti Müslüman gibi muamele etmeye izin verdi. Sakınca yok dediler. Ayet bunun üzerine nazil oldu diyor Said Üncü Bey radıyallahu anh, rahimallah. Yani bu e, münafıklara kulak veren taifeler olan bidatçiler ile oturma konusunda Demek ki ruhsat değil. Ya bunlar Müslüman deyip de kurtaramıyoruz. Yani Yahudi ile bile yeri geldiğinde bak ticaret yapıyorsun, komşuluk yapıyorsun, ziyaretine gidiyorsun falan diye yorumlar yapıyorlar ya. Münafıkların hükmü daha da başka. Zaten müşriklerle, aleni kafirlerle senin dini bir diyalon olamaz. Ancak dünyevi bir mesele üzerinde olur. Ticari bir e, mesele olabilir. Dünya bir mesele olur yani. Komşulukta bununla ilgili. Dünyada güzel geçim. Anne babada da öyle. Dünyada güzel bir geçim emrediyor Allah Azze ve Celle. Dünyalık mesele de. Ama Rabbine isyan emrederse itaat etme. Müşriklere karşı tutumda da böyle. Ama münafıklara gelince, münafıklara öyle tavırlar e, icap etmiş ki, onların davranışlarına göre, Hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bidatçileri çok zikrediyor. Bu ümmetten çıkacak bidatçileri. Bunlara kafirlere bile takılmayacak tavırları emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela düşünün Yahudi veya Hristiyanla yolda karşılaşırsan, selama onları zorlayın dar yerine sıkıştırın diyor. O selam verecek ama sen alacaksın. Misliyle cevap verin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bidatçiye öyle mi? Bidatçıya selam bile emretmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bu konuda tehdit gelmiş hadiste. Onlar mesela müteşabihlere dalanları gördüğünüz zaman onlardan sakının diyor Allah Resulü Vesselam, Uzak durun. Yani anlatın, ikna edin demiyor. Uzak durun. Yanaşmayın. Selefte bu konuda daha sert çizgiler konmuş. Mesela Huday bin İyaz Raybullar, yolda karşılaşırsan sokağını değiştir diyor. Ama Yahudiye ve Hristiyana böyle değil. Bunun sebebi, Yahudilerin ve Hristiyanların küfrünün, sapıklığının açık olması, yani onların Müslümanları aldatma, dinleri konusunda saptırma riskinin çok az, çok düşük veya neredeyse sıfır olması. Ama bidat ehlinin hakkın delillerini kullandıkları için ve ikna edici oldukları için çoğu zaman, şüpheler kalplere işleyicidir, Hatta bazı bidat ehli, bidat ehli dediğimiz zaman dikkat etmek lazım. Fasıklar demiyoruz, bidat ehli diyoruz. Fasık işte içkici, ayyaş, kahvede vakit öldüren, biz bundan bahsetmiyoruz. Buna bile e, tavrın belli bir şeyken bidatçı daha fazla. Sebep şu, bidatçı dindar gözükür, Kur'an'dan sünnetten delil getirir, ibadet ehli gözükür, hakka benzer. Bidat'in... Kelime tanımında gizli bu zaten. Bidat nedir? Hakka benzeyen bir yol icat etmek. Kur'an'da ve sünnette gelmeyen ama Kur'an'da ve sünnette olana benzetilerek icat edilmiş bir yoldur bidat. İster haki bir mesele, ister ameli bir mesele. Bu sebeple insanlar toplumda, bu toplumda en çok bidatlerin sapıklığına düşüyorlar. Mesela adam... Ömrünü 60-70 senesini fıskı içerisinde geçiriyor. Tevbe etmek istiyor. Nerede buluyor soluğunu? Nerede alıyor? Benzin. Menzilde alıyor veya işte nurcuların cemaatini de alıyor ya filan cemaatte alıyor. Niye? Çünkü Allah'a yakın yol olarak kendisini Allah'a ulaştıracak, tevbe edecek kapı olarak burasını biliyor. Aslında ek bitiyor. biçiyor. Allah'tan korkmadan yaşadı. Allah da onu dininde kim Allah'a... Allah'a karşı hile kurmaya kalkarsa Allah da ona hile yapar Allah'ın mekir sıfatı var değil mi? kendisine tuzak kuranlara karşı tuzak kurmaz adam kendi kafasından tuzak kuruyor aklınca ben 60 sene işte zevk sefa içerisinde dünyamı yaşarım ondan sonra tevbe ederim al tevbeyi gör şeytanın yoluna şeytan daha büyük bir sapıklığa düşürüyor yani bu Allah ile aslında dalga geçmenin ona tuzak kurmanın bir neticesidir. Allah işte böyle tuzağa düşürür. Allah korusun. Bu sebeple gerçekten haklı arayan bir kimse bizim sürekli korku üzere olmamız lazım. Ümit var olduğumuz gibi. Çünkü biz şu hadisi biliyoruz. Kişi hayırlı kimselerin amellerini, cennetiklerin amellerini, işler işler de cennetle kendisinin arasında bir dirsek boyu mesafe kalır. Fakat yazgı önüne geçer ve Cennemliklerin ameli üzere ölebilir. Tam tersi de olabilir. Bir dirsek boyu cehennemle arasında kalıncaya kadar Cennemliklerin amelini işler Allah son anlarında bir tevbe nasip eder. Hak üzere de gidebilir. Yani bu mümkün. Bu bize şunu gösteriyor. Biz elimizden geldiğince Allah'a kulluk konusunda taviz vermeden amel etmeye çalışmak zorundayız. Fakat bu hayat sürecimiz boyunca bize hep engeller çıkacak. Allah'ın istediği gibi belki kulluğumuzu yerine getiremeyeceğiz. Ama bu bizim gücümüzü aşan bir sebeple olmalı. Yani yerine getiremeyişimiz, günaha düşüşümüz bizim gerçekten mazur olduğumuz bir sebep yüzünden olmalı. Yani biz mükemmel kullar olamayacağız. İlla ki beşer olmamsa sebeple bir takım gözümüz, kulağımız, dilimiz veya diğer organlarımız günaha öyle ya da böyle bulaşıyor. Mesela şu anki Türkiye ortamında yaşayan Müslümanlarız. Bu ortamda kendi halinizi düşünün. Hayatınızın, bir gününüzün da kaçında Allah'a kulluk üzere sebat ederek, gününüzü tamamlayabilirsiniz. Yani gece yatağınıza, başınızı koyduğunuzda bugün hiçbir günah işlemedim. Allah'ın emri neyse de onu yaptım diyebileceğiniz e, kaç gününüz vardır? Yani bu zor bir şey. Zor ama Allah bakın bundan mesul tutmuyor. Emrettiklerimden diyor, hadis-i şerifte geldiği gibi Allah'ın size emrettiklerimden, benim size emrettiklerimden gücünüz yettiği kadarıyla yerine getirin. Ama yasaklardan derhal sakının. Allah'ın yasakladığı, Resul'ün yasakladığı ne varsa bunlar her insanın gücünün yeteceği şeylerdir. Ama emirlerde güç yetirme şartı var. Bu ne demek? Demek ki ben elimden geleni yaparım, gücümün son haddine kadar zorlarım ne kadar oluyorsa. Gücümü harcamadan yapamadım demek mazeret değil. Ama sen gücünü harcarsın ama olmadı. Mesela bu meselenin anlaşılması için Eslem Muhammed bin Esleme Tusi Raimolan kıssasını anlatmakta fayda var. Bu Ahmet bin Hamel Raimolan zamanında Halku Kur'an fitnesi çıktı zaman hapse atılanlardan birisi. Hapse atılmış, zindanda yani Kur'an mahluktur demediği için zindanda Cuma vakti geliyor aptes alıyor. Zindanda kapıya geliyor bekçilere diyor ki: "Cuma namazı kılmam için beni bırakır mısınız?" Onlar da olmaz diyor. "Sen hapislisin, yasak." Bunun üzerine ellerini açıyor. "Ya Rabb'i diyor. Görüyorsun ben üzerime düşeni yaptım. Elimden gelen gücü sarf ettim ama bırakmadılar." Yani bizim Allah'ın emirleri karşısındaki tutumumuz Allah'ın takdiri hakkında işte nasılsa şöyle olacak diyerek önceden hüküm biçmek şeklinde olmayacak. E biliyorum, bırakmayacaklar. Ama ben bir deneyim bu imkanlarımı, zorlayayım. Senin imkanlarını zorladın da, eğer onlar bırakmazsa, yani şartlar el vermezse sen artık mesul olmuyorsun. Ama sen burada gösterdin kendini. O yola düştün. İşte bu zaman Allah seni, e, sanki o ameli işlemiş gibi ecrini veriyor. Çünkü senin niyetin oydu, gayretin oydu. Ben sabah gece namazına kalkmak için saatimi kurdum, tedbirimi aldım, öyle düşünüyorsun. Her türlü hazırlığı yaptım ama Allah nasip etmedi, uyanamadın. Allah onun geceyi ihya etmişin gibi ecrini verir ama senin böyle bir niyetin yok. Yani gece kalkmak gibi bir niyetin yok. Kalkarsak işte bir şeyler yaparız. Yani tamamen sallantıda bırakıyorsun işi. Bu değil. Sen e, yani üzerine düşen, yapabilmek için elinden geleni gayreti gösterirsin de olmazsa mesela biz Müslümanlar olarak her vakit namazda, beş vakit namazda işte vakti gelince kılınmaya kendimizi programlamışızdır. Yani ne engel çıkarsa çıksın. Yani önce Allah'ın emri gelir. Buna programlamışızdır kendimizi. Ama bazen olur ki iş, güç, bazen bir gerçekten dalgınlık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhsat zikrediyor üç yerde. Birisi uyuyan kimse. Gerçekten uyuya kalmış. Geçmiş namazın vakti. Bu mazur, bu kaza edebilir. Unutan kimse, bayılan kimse. Unuttun, olabilir insanı hali. Beşer nisan ile mağlumdür. Unuttun, Allah seni bundan mesul tutmuyor ama kaza etmelisin. Bayıldın, kendine geldiğinde kaza edersin. Bunu sana Allah vaktinde kılınmış bir namaz olarak yazıyor. Ama hiç böyle bir şey yok. Sen sebep oldun, vakti geldi, salladın o namazı. İşine devam ettin, dünyalık işine devam ettin. Dünyalık işine devam ederken, o vakit içerisindeyken bu sefer hakikaten namazı unuttu. Bu problem. Çünkü sen vakti geldiğinde, namazın vakti geldiğinde aklın yerindeydi, zihnin yerindeydi. E, uyanıkydın, unutmamıştın fakat erteledin. Erteledin o vakitte de unuttun, akşam oldu ikindi kaçtı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste buyurduğu gibi, ikinin namazını geçiren kimse malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş gibidir. Böyle bir unutma değil. Gerçekten insan unutur, gerçekten terk edemeyece, ertelebil, ertelebileceği şeyi vardır, mazereti vardır. Bu müstesna Ama böyle bir mazeret yokken kişi ertelediğinde ve bu sebeple de unutursa bu bir problem. Gece sabah kalktın, ezanı işittin kalktın veya telefonu kurdun, sesi işittin kalktın ya biraz daha yatayım biraz sonra kalkarım dedin. Burada mesul değilsin. O ilk anda kalkmalıydın. Bunu yapabilirdin. aklım başındaydı, yerindeydi. Ama bunu yapmadın. Rahatı tercih ettin. Burada mesulsün. Burada uyku sana mazeret değil artık. Yani herkes Allah Azze ve Celle'nin Kıyamet Suresi'nde belirttiği gibi nefsi hakkında basiret sahibidir. Herkes kendi nefsi hakkında basiret sahibidir. Sen ben, ben de sen bana bu konuda hükmedemeyiz ama kişi kendi nefsi hakkında basiret sahibidir kişi kendisinin neye güç getireceğini en iyi bilendir. Bu konuda neye, hangi kapıları zorladığını en iyi bilendir. Adam gelir işte ben ayakta namaz kılamıyorum der. Halbuki kılabilecektir. Biz onu sorgulamayız. O kendi bileceği bir şey. Yani o tamamen kendi mesuliyetinde. Ben diyor ayakta namaz kılamıyorum ve oturarak namaz kılıyorum. Burada bir ruhsat var. Biz hiç müdahale etmeyiz buna. Ama gerçekten ayakta kılabiliyor iken oturarak buysa bu Allah ile kendisi arasında. Bu bizim işimiz değil. Biz burada e, kendi nefislerimizi muhasebe adına bunu söylüyoruz. Evet, 141. ayet Onlar sizi gözetlerler de eğer size Allah'tan bir fetih gelse biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin nasibi olursa da biz size galip gelemez miydik? Sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Doğrusu Allah kafirlere müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Burada <gülüyor> Katade ve Mücahit Rahimullah'tan gelen e, rivayetlerde de belirtildiği gibi münafıklardan bahsediliyor. Ali radıyallahu an ayetin sondaki cümle. Ali radıyallahu anh'a okunarak, ''Oysa onlar bizimle savaşıyor ve galip gelerek bizi öldürüyorlar.'' denildi. Ali radıyallahu anh soran kişiye yaklaş dedi ve ''Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Doğrusu Allah kafirlere müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.'' Ayetini okudu. Dedi ki, ''Allah Teala bu fırsatı kıyamet gününe vermeyecektir.'' Yani kafirler Müslümanlara bak galip geliyor. Halbuki ayette müminler aleyhine kafirlere yol vermeyecek deniliyor. Böyle soruluyor Ali radiyalarına. Bak diyor ayete dikkat et, bu kıyamet gününde olacak diyor. Yani müminler aleyhine kafirlere fırsatı Allah kıyamet gününde vermeyecek. Ama dünya bir imtihan yurdudur. Bazen müminler, Müslümanlar galip gelir, bazen diğerleri galip gelir. Ebu Süfyan'ın e, Hiraklin karşısında sorduğu sorulara verdiği cevapta da böyle söylüyor değil mi? Mesadhehiyet ülkel bir radyolar mektupla gitti zaman Allah Resulü mektubuyla gitti zaman Ebu Süfyan'a sorarak bilgi edinmek istiyor. O sıra Ebu Süfyan müşrik. Bunların durumu nedir diye özelliklerini anlatırken Ebu Süfyan diyor ki bazen onlar galip gelir, bazen biz galip geliriz diyor. Yani dünya hükmü olarak bazen kafirlerin yendi olur. Arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu bir topluluk dahi olsa. Tıpkı Bedir'den sonra Uhud'da olduğu gibi dünya imtihan yurudur. Ama ahirette, kıyamet gününde Allah kafirlere, müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. i̇bn Abbas radiyallahu da Ali radiyallahu anh'ın söylediğinin benzerini söylemiştir. es Sütli dedi ki ayette geçen sebil ile yani yol ile kastedilen edilen hüccettir. Delil. Yani dünya hükmü olarak baktığın zaman Sütli bunu dünya hükmü olarak tefsir etmiş oluyor. Kafirlere, müminler ayahine bir delil vermeyecektir. Kafirler hep şüphe üzere küfrederler. İman edenlerse delil üzere iman ederler. Delil hep iman edenlerden yanadır. Hak ehlinden yanadır. Batıl ehli hüccet ile hak ehline galip gelemezler. Dünya hükümeti bakımından budur. Ama maddi yönden ise ahiretteki o hükümde kıyamet gününde Allah kafirlere münerinde bir yol verecektir Münafıkların bazı özellikleri devam edecek 142 cayette Allah izin verirse bir sonraki derste devam ederiz Subhan Allahu ve hamdik ve eşe ilah şelikkellek ve İstanfur Keve Tubilek